Program yapar mısınız? teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlardı. Hayır Karagöz'üm öyle dememişler. Ne demişler? Ha dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha dostum. <gülüyor> <gülüyor> ses ses ses kontrol. Ses ses deneme deneme ses ses. Bir, iki, üç, dört, beş, beş, beş. ister dene, ister deneme. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. İyi, iyi, iyi ses çıkıyor. En azından mikrofonun sesi iyi çıkıyor. Gerçi benim sesimi de yaban atmamak lazım. Bir zamanlar kaset teklifi bile almıştım bir plak şirketinden. Biz tam kayıta girdik. Elektrik kaçağından yangın çıktı. Cihazlar yandı. Kendimizi zor kurtardık. Çoğu bana ait olan yanık türküler yandı kül oldu. Efendim merhabalar, iyi günler ya da iyi geceler. Belki gün içinde geceyi yaşayanlar... ...gece içinde gündüzü yaşayanlarımız var... ...gecesi gündüzüne, günü gecesine... ...karışan dinleyicilerimiz var... ...ya da gündüz ve geceden bir haber dostlarımız var... ...günü geceye şey yani... <gülüyor> ...kusura bakmayın sevgili... <gülüyor> ...bir o kadar da saygılı dinleyicilerimiz... ...efendim e, tahmin ettiğiniz üzere... ...bugün yanımda, yanı başımda... ...kadim dostum hacıva telebi yok... ...programa girmeden önce aradı... ...trafik çok yoğun, ondan gecikeceğini söyledi... ...ben de o gelene kadar lak lak yapayım... ...lakırlı yedeyim dedim... ...hepsini birbirine karıştırdım hemen efendim. Ee, ne? Ya şey e, pardon. E, teknik yönetmenim Kadir Kapı'dan bir şeyler söylemeye çalışıyor da. Buyurun. Ha tamam. Canlı telefon bağlantımız varmış e, sevgili dinleyicilerimiz. Bir dinleyicimiz şu anda hattımızda. Alo. Alo. Efendim merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Ben Karagöz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. E, buyurun, e, kiminle görüşüyorum acaba? Benim yahu Karagöz'üm, ben Hacıvat. Aman Hacıvat'ım, nerede kaldın yahu? Tek başıma bıraktın mikrofonun başında beni. Aman efendim, ben de çok güzel gidiyor. Seni dinlemek tek bir şeyifle. Neredesin ha canım efendim? Boğaz'da trafiğe takıldım Karagöz'üm. O kadar dedim sana balık yerken dikkatli ol diye. Ne balı? efendim? de. balı. Ne balı olacak yahu? Boğazıma kılçık takıldı demedin mi? Yok canım yok. Boğazda yani Boğaz Köprüsü'nde trafiğe takıldım. Trafiğe takılana kadar gelip benimle takılsaydın ya ben de bursatlı. Mane efendim, seninle de takılırız. Hem keyiflenmiş takıldım şu trafiğe. Bu arada sesin pek de bir güzel geliyor buralara. Ya acımat, ben de kendimi dinlemek isterdim. oh Boğaza karşı oturmuş, beni dinlesen. <gülüyor> Bak bir gün ikimiz de Boğaza karşı oturalım, kendimizi dinleyelim. Bir dakika ya. Şimdi biz kendimizi Boğaza dinlerken, kendimiz nasıl program yapacak? Bunu da kendimize sormamız lazım efendim. Kendimizin aklına, kendimizi tatmin edecek bir cevap bulamazsak, o zaman biz de kendimizi dinlemekten vazgeçeriz, başka kendileri dinlerken bular. Dur yahu kafam bulandı. Ne bu kendimiz kendimiz kendini ki kendisi. Tamam yahu bir daha kendimiz sözünü kullanılmayacak. Evet karıcacığım ikimizin de kafası bulandı. Evet. İyisi mi şu kendimiz kelimesini kullanmayarak kendimize bir iyilik yapalım. Tamam acaba öyle yapalım. Bak şu dinleme olayına da şöyle bir çözüm yolu bulalım. Bir dahaki programa ben geç kalayım. Bir güzel Boğaz Köprüsü'ne takılayım. Ben de seni dinlemiş olurum. En azından kendimiz dinlemesek de birbirimizi dinlemiş oluruz. Peki, öyle olsun kara ee, şu trafiğin durumu ne acıcalcal? Oldukça yoğun efendim. Hele ki bir damla yağmur düştü mü... ...şu şehri şirin İstanbul'a... ...trafik tam allak bullak oluyor. Çık çıkabilirsem vallahi... ...sanki bin parçalık karmaşık bir... ...fazılla dönüyor memleket. Hadi ya, fazıl dönüyor muymuş memlekete? Fazıl değil istadım. Fazıl, fazıl. Yani bir sürü bulmaca oyun, oyun. Aa. Adaklık mı, kurbanlık mı? Hangisi? Koyun, koyun. Hay Allah müşahını versin, Oyun, oyun. Haa, ee, öyle desene balkava. Aman canım efendim, şu trafiğe bir çare bulamadılar. Bütün günümüz yollarda geçiyor. Haklısın vallahi. Erenköy'den avcılar üç saat sürüyor. Mübarek şehirler arası yolculuk yapar gibiyiz şehrin içinde. Efendim, sürücülerimiz de çok şabır. Ya, onu hiç sorma. Tamam, herkesin bir yere yetişmesi gerekiyor. Herkesin işi var ama... Canım bu kadar da olmaz ki, acele edene edene, herkes birbirinden önce gitme derdinde. Hal böyle olunca trafiğinde durumu böyle oluyor. Şu trafik sorununu çözmek için Japonya'dan adam getirmedik mi yahu? Geldi, geldi ama geldiği gibi de gitti. He, herif korktu bizim trafikten tabi. Yok canım, adam mesai bitimi trafiğin en kalabalık yerine gidip, yola koyulmuş deneme yapmak için. He, eh, tabi trafik mızmız ilerlerken, ...geç de olsa varmak istediği yere varmış. Eee? Eee siz bir de gelip bizim trafiği görün. Burası bizim oralara göre sular seller gibi demiş. E, o zaman biz buradan birini yollayalım oraya efendim. Onlar bizim trafiğe çare bulamadılarsa... ...biz onlarınkine çare bulalım. Efendim tek çare yine bizim sürücülerimizde. Trafik kurallarına riayet etsek, aceleci davranmasak birbirimize müsamaha göstersek trafik sorunu diye bir şey kalmaz canım memleketimde. acaba Çelebi doğru söylüyorsun. Bu arada programı yedin bitirdin. Bana kalırsa boğazda in program bitti bitecek zaten. Ben de yanına gelirim. Kendimize birer kahve söyler keyif ederiz be. Gel efendim gel gel. Kel efendim kelle efendim. Her ne kadar sürçülü izan ettikse affola. Affola. Tamam bizim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçı'nın en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Mehmet Erbil Sunanlar Serkan Öztürk ve Savaş Bayınır. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abi, <gülüyor> Gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon, <gülüyor> <gülüyor>